Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin, eseratu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin, ve ila cemil enbiyeyi vel muhtelin, ve ila cemil evliyeyi velhamdülillahi ya Rabbil alemin. Kaldığımız yerden mukaveleye devam ediyoruz inşallah. Allah'ın ayetlerini okuyup hep beraber cevap verip amin demeye çalışıyorduk. Tevbeyle, istiğfarle, hamle, şükürle, tesbihle, tekbirle cevap veriyoruz inşallah. Herkes kendi gönlünden ayetlere cevap vermelidir. Biz de hep beraber kısaca cevap vermeye çalışıyoruz. İmanımızı tazelemeye, Allah'a olan imanımızı meleklere, resullerine, kitaplarına, ahirete, İmanımızı tazelemeye çalışıyoruz. İman kitabı Kur'an'dır. Kur'an'dan başka iman kitabı yoktur. Allah Kur'an'da neyi beyan etmişse ona iman etmek imanın şartıdır, şartlarındandır. Hatta birinci şartidir Herhangi bir ayeti inkar edersek, geriye kalan bütün ayetleri tasdik etmiş olsak bile, İmanımız olmaz. Onun için Allah kitabında neyi buyurmuşsa işittik ve iman ettik, itaat ettik diyoruz. Alemlerin Rabbine teslim olduk diyoruz. Gerekeni yapamasak bile iman ettik, tasdik ettik. Gerekeni yapmaya çalışacağız. Bize, bana yardım et ya Rabbi diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tenzilül Kitab-ı Aziz Azizil Hakim. Bu kitap Aziz ve Hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Allah kitabını arştan indirmiştir, semadan indirmiştir, levh-i mahfuzdan indirmiştir. Nereye indirmiştir? Dünyaya, yer yüzüne. Allah'ın ipi olarak indirmiştir ki ona sarılalım arşa çıkalım diye, onunla yükselelim, yücelelim diye, onunla şerefimizi buralım diye, sadece bu dünya ardına, toprağa ait olmadığımızı, bir de yücelere, semalara ait olduğumuzu bilelim diye. Eğer bunu şimdiye kadar anlayamadıysak, kavrayamadıysak, sadece dinimizi başka kitaplardan öğrenmeye çalışıp, dini İslam'ı, imani böyle bir takım ibadetlerden ibaret zannedip, cennete gireceğimizi zannediysek, Rabbimizi dinlemediğimizden dolayı anlamadıysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfiret diliyoruz. Amin. İnne fî vel erdi le âyâtim lil Göklerde ve yerlerde, ikisinin içinde, her ne varsa hepsinde Allah'ın ayetleri vardır. Müminler için ayettirler. Allah'a iman edenler her şeyi bir ayet olarak okurlar. Ayet işaret demektir. Delil demektir. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren demektir. Bütün mülk Allah'a aittir. Bununla beraber ayet Şerim'e de buyuruyordu, yerde gökte ne varsa hepsi Allah'a secde eder. Hepsi Allah ona ne vazife vermişse onu yerine getirir. Allah'ın sizi yaratmasında diğer mahlukatı yaratıp birbirinden üretip yeryüzünde yaymasında iman edenler için ibretler vardır, dersler vardır. Allah'ın geceyi gündüzün peşinde, gündüzü de gecenin peşinde getirmesinde, Allah'ın rızık olarak gökten indirdiğinde bir ayet vardır, ayetler vardır. Gökten yağmuru indirip ölümünden sonra yüzünü diriltmesinde, rüzgarları estirmesinde, akli eren her kavim için bunda ayetler vardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana onları biz okuyoruz. Artık Allah'ın ayetlerinden sonra hangi sözde inanırlar? Allah'ın ayetlerine biri inanmıyorsa neye inanacak? Yazıklar olsun o yalancı, günahkar zorbalara ki onlara Allah'ın ayetleri okunurken dinlerler. Sonra kibirlenip, büyüklenip, Yüz çevirirler, anlamamak için direnirler, ısrar ederler. Sanki onu hiç işitmemiş gibi yaparlar. İşte onlara elin bir azap vardır, elin bir azap ile onları müjdele. Ayetlerimizden bir şey indirdiğimizde, öğrettiğimizde, okuduğumuzda onlar onu araya alır. Ciddiye almaz, işte onlara Alçaltıcı bir azap vardır. Bunun peşinden bir de onlara cehennem vardır. Cehennem onların peşlerindedir. Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda vermez. Onlara büyük bir azap vardır. Allah bizi ayetleri okundurken onu dinleyenlerden eylesin. Amin. Rabbim bunu bana söylüyor diyenlerden eylesin. Harşiyetle. Hoşuyla Rabbinin ayetlerini dinleyip ciddi alanlardan eylesin. Allah'ın ayetlerine iman edenlerden eylesin. Amin. Onu ahlaka dönüştürenlerden eylesin. Amele dönüştürenlerden eylesin. Amin. Bu bir hidayettir. Allah'ın vahyi, kitabı hidayettir. Kim Rabbinin ayetlerini inkar ederse, onlara karşı nankörlük yaparsa, onlara murdarlık azabı vardır. Yani murdar olur. Zahiri olarak diri gibi görünür ama o manevi olarak ölmüş, hayvan gibi murdar olmuştur. Allah bizi murdar olmaktan muhafaza eylesin. Amin. İman edenlere söyle. O Allah'a iman etmeyen, o hesap gününe iman etmeyenler, hesap yokmuş gibi hareket edenleri mağfiret etsinler, bağışlasınlar. Allah her kavmi yaptıklarından dolayı hesaba çeker. Hesap Allah'a aittir. Siz hesap sormayın. Siz sadece mağfiret edin. Bu sizin işiniz değildir ya Allah. Benimle kullarımın arasına girme. Kendini Allah'ın yerine koyma dedi. Kim salih bir amel işler, salih işler yaparsa o kendisi içindir. Kim de kötü şeyler yaparsa, kötü işler yaparsa o da kendi aleyhenedir. Mutlaka Rabbinize döndürüleceksiniz. Hesabı soracak olan Allah'tır. Allah bizi başkalarına hesap soranlardan eylemesin. Amin. İman etmeyenleri mahfret edenlerden eylesin. Allah'ın vahyini tebliğ edip tercihi onlara bırakanlardan eylesin. Amin. İlle de iman edeceksiniz deyip onları zorlayanlardan eylemesin. Amin. Kul ile Allah arasına girenlerden eylemesin. Allah'ın bu kitabı kalplerdeki basireti açmak için hidayet ve rahmettir. Elbette ki iman eden kavim için. İman edip, salih amel işleyenlerle kötülük yapıp devam eden kimseleri bir tutacağımızı mı zannediyorsunuz? Onlara, o kötülük yapanlara hayatın ve ölümün azabını tattıracağız. Ne hayatı yaşarken, ne de ölümlerinde onları bir tutmayacağız. Eğer böyle düşünüyorsanız, ne kötü hüküm veriyorsunuz. Allah semaları ve arzi hak üzere yaratmıştır. Bir muradi vardır. Her nefis kendi kazandığı şeylerin karşılığını görecektir. Hiç kimseye asla zulmedilmez. Herkese yaptığının karşılığı vardır. O kimseler ki kendi nefsinin havasını ilah edinmiş. Rabbini dinlemek yerine nefsinin havasının peşine düşmüş. Nefsini ilah edinmiş. Allah böyle yapanların kulağını ve kalbini mühürler. Onun gözüne perde çeker. O kimseyi hiç kimse hidayete erdiremez. Hiç kimse ona yardım edemez. Hiç düşünmüyor musunuz? Çünkü kul cool Allah'ın kuludur. En yakınımızda olsa bile, eğer o kendi nefsinin hevasını ilah edilmişse, ben diyorsa, ben biliyorum diyorsa, Rabbini dinlemiyorsa, Allah onun kalbini mühürler. Hiç kimse de ona yardım edemez. Onlar dünya hayatını tercih edenlerdir. Onlar sadece zan üzeredirler. De ki, sizi dilüten Allah'tır, sonra sizi öldürecek, sonra sizi diriltip bir araya toplayacak. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün fesat çıkaranlar o gün hüsrana uğrayacaklar. O gün her ümmeti diz üzere çökmüş göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılacak. O gün yaptığınız amellerin Cezası size mutlaka verilecektir. Ya ceza ya da mükafat olarak. Onlara denir ki, işte kitabımız size karşı hakkı söyler. Biz sizin yaptıklarınızı hepsini bir bir yazıyordu. Allah kitabı koyacağız, hesabı öyle göreceğiz. Herkesi kendi kitabına çağıracağız. Hangi kavme, hangi kitabı vahyetmişsek o kitabımıza davet edeceğiz. Herkesin yaptığı kitabı da eline vereceğiz. Buyurun sana ölçü, hesabını gör. Onun için ne diyoruz? Bu Kur'an aynı zamanda hesap kitabıdır. Hem hayat kitabı hem de hesap kitabıdır. Bizi bu kitaptan hesaba çekecek. Başka kitaplardan değil. Biri amelenin ne olduğunu bilmek istiyorsa, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu öğrenmek istiyorsa, mümin midir, kafir midir, münafık midir, müşrik midir, bunu bilmek istiyorsa, kendini Allah'ın kitabının ölçüsüne vursun. Gönlünü, imanını Allah'ın kitabının ölçüsüne vursun. Amelini Allah'ın kitabının ölçüsüne vursun. Bunu anlar. Eğer hayatı yaşarsak, biz amelimizi bilmesek, Nereye gideceğimizi bilmiyorsak, bu durumda, haşa, Allah bize zulmetmiş olur. Çünkü bilmiyorduk. Onun için. Bilmemek mümkün değil. Allah her şeyi beyan etmiştir, apaçık. Ülkü budur diyor. Tercih senindir. Allah bizi, hayatı yaşarken, amel defterini, amel kitabını, Allah'ın kitabına uygun olarak, yazdıranlardan eylesin. Amin. Kendi kendine fetva verip kendi kendisine hile yapıp kendini iyilerden, görenlerden eylemesin. Kendini hidayette görenlerden eylemesin. İyiliğini güzelliğini, hidayetini Allah'ın kitabının ölçüsüne göre anlayanlardan eylesin. Amin. Kendini, hayatını Allah'ın kitabının ölçüsüne vuranlardan eylesin. Amin. O gün iman edip salih amel işleyenler Allah'ın kitabına göre Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte asıl kurtuluş, asıl zafer budur. O inkar eden nankörlere gelince, kafirlere gelince onlara ayetlerimiz okunuyordu, onlar tibirleniyordu. Rabbini dinlemek yerine ben biliyorum diyorlardı. İşte onlar mücrim olanlardır. Allah'a karşı suç işlemiş olanlardır. Onlar sadece zana uyanlardır. Onlara yaptıklarının amellerinin en kötüsüyle muamele edeceğiz. Onların hafife alıp, aray edip durdukları ayetlerimizden dolayı onları cezalandıracağız. Onları, kendi amelleri kuşatmış, kaplanmıştır. Onlara denilecek ki, siz bu kıyamet gönlünü, ahiret gönlüne kavuşacağınızı, hesap vereceğinizi unuttunuz. Biz de bugün sizi unutacağız denilecek. Sizin varacağınız yer ateştir denilecek. Hiç kimse size yardım edemez. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız, hafife aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Onlar bugün ateşten çıkarılmayacaklardır. Onlardan özür de, tövbe de kabul edilmeyecektir. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde de, yerde de azamet O'nundur. Büyüklük O'na mahsustur. O aziz ve hakim olandır. Allah bizi kendisini unutanlardan eylemesin. Amin. Kendisini unutup, Allah'ın da bugün sen de unutulacaksın dediği kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi her an Allah'ın huzurundaymış gibi hayatını yaşayanlardan eylesin. Allah'ın hesabını yapanlardan eylesin. Allah'ın vahhine göre hesabını görenlerden eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zariyati zerwa, fel hamilati viqra, vel jariyati yusra, fel muqassimati emra, innema tu'adune le sadiq, inne ddine le vaqih. ektikçe ekenlere yükü taşıdıkça taşıyanlara kolaylıkla akıp gidenlere kolaylıkla yürünsün diye yolu açanlara sonra işi taksim edenlere andolsun ki yemin olsun ki Allah'ın size vaat ettikleri mutlaka doğrudur ve mutlaka dünya hayatından sonra hesap vereceksiniz. Allah yemin ediyor. Kime yemin ediyor? Ektikçe ekenlere, tozu düvana katanlara, yükü taşıyanlara, sonra kolaylıkla akıp gidenlere, yürüsün diye insanlar yürüsün diye yolu açanlara, İşleri taksim edenlere yemin olsun ki, dedi. Kimdir bunlar? Allah'ın vahyini taşımış olanlar. Allah'ın vahyini taşıyanlar. Yürünsün diye yolu açanlar. İşi bir de taksim edenler, dedi. Elbette ki aralarındaki işi de taksim ederler. İşi hep beraber yapıp yükü hep beraber yüklenirler. Onlara yemin olsun ki. Allah her neyi vaat etmişse o haktır ve doğruydur. Ve mutlaka bu dünya hayatından sonra yaşadıklarınızın hesabını vereceksiniz. Muhakkak ki fitne çıkaranlar bunun karşılığını mutlaka görecekler. Mütakiler ise cennete pınar başlarındadırlar. Rableri kendilerine neyi vaat etmişse onu da almış oldukları halde pınar başlarındadırlar. Çünkü bunlar daha önce güzel şeyler yaparlardı, güzel işler yaparlardı, mühsim kullarımızdı. Onlar geceleyin az uyurlardı, seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Onların mallarında dilenen, mahrum kalan için bir hak vardı. Bir pay ayırıyorlardı. Hem Göklerde hem yerde Allah'ın ayetleri vardır. Bir de kendi nefsinizde de Allah'ın ayetleri vardır ki hala bunu göremiyor musunuz? Bütün varlığınız Allah'ın şahididir. Göklerde, semada da Allah'ın sizin için takdir ettiği rızkınız vardır. Bir de Allah'ın size vaad ettiği şeyler vardır. Göterin Rabbine yemin olsun ki Muhakkak ki Allah'ın size vaat ettikleri mutlaka gerçekleşir. Tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Sen hatırlat. Sen ögüt ver. Çünkü ögüt, nasihat, müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki rızık veren O'dur. O kıvî ve metin olandır. Kim zulmederse, kimin zalimlerden arkadaşı olursa, kim zalimlerle arkadaşlık yaparsa, onları desteklerse, onların yanında durursa, mutlaka onların da, o arkadaşlarının günahı kadar payı vardır misliyle, aynı ile payı vardır. Acele etmesinler. O tehdit edildikleri gün yakındır. Sabah Allah azim. Kim bir zalime taraf olursa, yandaş arkadaş olursa, o arkadaşının günahı kadar aynı ile misliyle ona da o vardır dedi. Onun için ne diyoruz? Zalimleri desteklemeyin. Zalimlere arkadaş olmayın. Yeryüzünde bir insan öldürülse bütün insanlar o insanın öldürülmesi için rıza gösterse, kabul etse, bütün insanlar katil olmuş olur. Tek bir insan. Hepsi cehennemi hak etmiş olur. Tek bir insan için bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir, dedi Allah. Onun için asla zalime taraf olmuyoruz. Zalimi desteklemiyoruz. Öyle ağzımıza geldiği gibi, bunlar doğru yapıyor, bunlar güzel yapıyor demiyoruz. Bir kul ki, Allah yolunda yürümüyorsa, davası ilahi kelimetullah değilse, yaptığını Allah için yapmıyorsa, sen onu nasıl destekliyorsun? Bir kul ki, şeytanın peşine takılmışsa, derdi dünyaysa, mevkiyse, makamsa, her ne olursa olsun, Allah'ın rızasının dışında bir şeyse, o nasıl doğru yapar? Onun yaptığına nasıl doğru diyebilirsin? Eğer doğru dersen ne olur? O senin arkadaşın olmuş olur onu arkadaşın olarak kabul etmiş olursun, onun işlediği günahının misli aynı ile sana vardır dedi Allah. Bir insan kendine böyle zulmetmemelidir. Mutlaka böyle bir zulüm var ki söylüyoruz. Hangi taraftan olursa olsun, ister din adına yapsın, Allah adına yapsın, memleket adına yapsın, insanlık adına yapsın, ne adına yapılırsa yapılsın. asla. Hiç kimseden tarafı olmuyoruz. Tarafımız bir tek Allah'tır. Hakkın tarafıdır. Tek bir çocuk, masum bir çocuk öldürülse, kim onun öldürülmesine razı olduysa, arkadaşını tasdik etmiş, desteklemiş demektir. Aynı ile onun katilidir. Allah söylüyor Arapça bilen kardeşlerimiz aynı ile Bu Zariyat suresinin son ayetidir. misle <gülüyor> Arkadaşının günahının misliyle aynen ona da misli vardır. Aynısı vardır. <gülüyor> Eğer bilmeden anlamadan birilerinin zulmünü desteklediysek, yanlışına ortak olduysak, günahına ortak olduysak, cinayetine, katiline ortak olduysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Zalimleri desteklemeyeceğimize söz veriyoruz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi el-lezi enzele ala abdihil kitabı. Velem يَجْعَلْ لَهُ <اِبَجًا> Kuluna kitabı indirmiş olan Allah hamde layık olandır. Hamd bir tek ona mahsustur. Kuluna kitabı indirdiğinden dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Onda hiçbir eğrilik yoktur. Allah sadece hakkı söylenmiştir. Onun dışında her ne varsa o haktan uzaktır. Onun katından gelecek olan o şiddetli azabla uyarmak için Allah onu indirmiştir. Bir de iman edip salih amel işleyen müminleri doğru bir şekilde müjdelemek için indirilmiştir. Muhakkak ki o iman edip salih amel işleyenler için çok güzel bir ecir vardır, bir karşılık vardır. Onlara cennet vardır, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar bu Kur'an'a iman etmediklerinden dolayı neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki yeryüzündeki şeyleri onlar için bir zinet, bir süs yaptık ki onlar ona kapılmışlardır. Onları onunla imtihan ettik. Onlardan hangisi Güzel amel işleyecek diye, hangisi güzel yapacak diye, hangisi güzel yapacak Allah'a göre, hangisi o yeryüzünün zinetine, sütüne kapılıp, aldanıp, dünyayı tercih edecek diye onları imtihan ediyoruz. Yeryüzünde ne varsa mutlaka hepsini sonra kupkuru bir toprak yapacağız. Sanki hiç olmamış gibi. Dünyayı tercih edenlerin amelleri de böyledir. Her ne olursa olsun, herhangi bir şey hakkında bunu yarın yaparım deme. Ancak Allah dilerse de, eğer bunu unutursan, Rabbini zikret. Umarım ki Rabbim beni doğru yola erdirir. Bundan daha yakın bir zamanda rüşte erdirir. De. Onun için hiçbir şey için kesinlikle bunu yaparım demiyoruz. Allah dilemedikçe hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Eğer unutursak ne deriz? Tövbe edip istiğfar ediyoruz. Rabbim beni hidayete erdirir inşallah diyoruz. Unuttum. Tövbe ediyorum diyoruz. Rabbim katından sana vahyolunanı oku. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Hiç kimse onun kelimelerini değiştiremez. Çünkü onu koruyan, muhafaza eden Allah'tır. Sen Rabbinin cemalini veşhini ise Sabah akşam o Rabbinin cemalini isteyenlerle beraber ol. Rabbinin cemalini isterken hep beraber sabredin. Öyle hemen olsun demeyin. Eğer istiyorsan sabırlı olman gerekir. O dünya hayatını dediğimiz kimselere bakıp gözlerini onların mallarına dikme. Onlar Geçici dünya menfaatidir. Sen Rabbinin cemalini iste ve Rabbinin cemalini isteyenlerle beraber ol. Kalbi bize, zikrimize karşı gafil olan kimseye itaat etme. Onların hevasına tabi olma. Onlar kendi hevasına tabi olmuşlardır. Onlar işlerinde hadlerini aşmışlardır. Allah'a karşı saygısızlık yapmışlardır. Allah bizi, Allah'ın cemalini isteyenlerden eylesin. Allah'ın cemalini isteyenlerle beraber olanlardan eylesin. Amin. Allah hepimize sabır versin, sabreden kullarından eylesin bizi. Amin. Dünya malına gözünü dikenlerden eylemesin. Amin. Kalbi gaflette olanlardan eylemesin. Allah'ın zikrinden gafil olanlardan eylemesin. Allah'ın zikrinden kaçanlardan eylemesin. Amin. Hevasına tabi olanlardan eylemesin. Allah'a karşı haddini aşanlardan eylemesin. Amin. De ki, bu hüküm Rabbinizdendir. Rabbiniz böyle hüküm vermiş. Artı dilen kimse hemen iman etsin... Dilen kimse de hemen kafir olsun. Allah'ın hükmü budur. Mahakal ki biz zalimler için ateş hazırladık. O ateşin perdeleri onları kuşatmıştır. Eğer imdat isterlerse onlara imdat olunmaz. Sadece onlara imdat kaynar sudan ziyafettir. O ne kötü içecektir onların yüzlerini kavurur. O ne kötü refakat yeridir. Ama iman edip salih amel işleyenler, Rabbinin veşhini, cemalini dileyenler, muhakkak ki onların ezirini zayi etmeyiz. Çünkü onlar güzel yapmışlardır. Onlar güzel olmuşlardır. Onlara adın cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Onlara nimetin her türlüsü vardır. Ne güzel bir refakat yeri. Onlara dünya hayatını şu misalle anlat. Dünya hayatı semadan indirdiğimiz bir suya benzer. Sonra arzın nebatı onunla yeşerir. Sonra çerçöp çöp olmuş, rüzgar onu savurmuştur. Allah her şeye nokta değildir. Dünya hayatı bundan ibarettir. İnsan gelir, çalışır, çabalar, kazanır. Her taraf meyve verir, yeşillik gibi. Sonra sonbahar gelir kurur, çerçev olur, rüzgar onu savurur. Yani ölüm zamanı gelmiştir. Dünya bitti. Dünya hayatının misali budur dedi Allah. Ama asıl hayat Allah katındadır dedi. Mal ve oğullar dünya hayatının süsü zinetidir. Ama bâki olan ise salih amellerdir. Salih amel hem Rabbinin katında hayırlı olandır, makbul olandır. Hem de eğer umut edecekseniz, Rabbinizden umut edin. Dünyadan değil. Kıyamet geldiğinde ya da ölüm anında yeryüzünü çırıl çıplak olmuş görürsün. Evet, ne mal fayda verir, ne de başka bir şey. Hepsini mahşerde toplarız, Onlardan hiç kimseyi bırakmayacağız. Onlar saflar halinde Rabbin'e arz edilirler. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi geldiniz, tek başınıza geldiniz huzurumuza. Sizi huzura alıp esaba çekmeyeceğimizi mi sandınız? O gün kitaplar konur. Evet, Allah'ın kitabı konur, herkese de kitabı eline verilir. O mücridilerin günahlarından dolayı işlerindeki o yanlışlarından dolayı titrediklerini görürsün. Derler ki, bu kitaba ne olmuş? Ne küçük ne büyük hiçbir şeyi bırakmamış, hepsini yazmış. Yazıklar olsun bize. Onlar her ne yapmışlarsa onu önlerinde hazır bulacaklar. Rabbim kimseye zulmetmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik ya, iblis hariç hemen hepsi secde ettiler. Çünkü o cinlerdendi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblisi ve mi dostlar ediniyorsunuz? Onun peşinden mi gidiyorsunuz? Oysaki onlar sizin düşmanınızdır. Bu zalimler için ne kötü bir değişme, ne kötü bir bedeldir. Allah'ın dostluğunu şeytanın dostluğuyla evet, değiştirenler, o gün mücrimler, Allah'a karşı suç işlemiş olanlar cehennemi, ateşi görmüş, oraya düşeceklerini anlamışlardır. Onlar oradan kurtulmak için bir çıkış, bir yol bulamayacaklardır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali açıkladık. Ama insan her şeyde münakaşa etmeyi sever münakaşa eder direnir Allah onlara hidayeti gösterdiği halde onların Rablerine iman etmemelerinin Rablerinden mağfiret istememelerinin sebebi nedir? onlara mali olan şey nedir? onlar Allah'ın azabının ya da gazabının gelmesini mi bekliyorlar? Biz Resullerimizi sadece müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler batılı hakla kaydırmak, onunla mücadele etmek isterler. Ayetlerimle uyarıldıkları halde onunla alay ediyor, hafife alıyorlar. En büyük zalim Rabbinin ayetleri anlatıldığında ondan yüz çevirenlerdir. Bununla beraber günahlarını unutanlardır. Biz onların kalplerinin üzerine perde çektik, anlamamaları için kulaklarına da ağırlık verdik. Sen onları hidayete davet etsen de artık onlar ebedi olarak hidayete gelmezler. Çünkü bu tavırlarından dolayı Allah onların kalplerini mühürler. Sonra Allah Hz. Musa ile, ile Hızır'ın kısasını anlatır. Burada mutlaka birçok hikmetler vardır. Hz. Musa kavmine nasihat ederken kavminden biri soruyor. Bu dünyadaki en alim kimse kimdir diye o anda Hz. Musa gönlünden geçirmiş olmalı ki herhalde benim. Allah bana vahyettiğine göre herhalde ben diye düşünür. Allah da ona daha alim bir kul olduğunu söyler. Hz. Musa da onu görmek istiyorum, ona bakşettiğin ilmi ben de öğrenmek istiyorum der. Ama Allah bunu bize anlatıyor. Mutlaka buradan çıkaracağımız dersler vardır. Allah o kulü katından ilim verdiği o kulü ne de bulacağını ona vahyeder. İki denizin birleştiği yeri orada onunla buluşabileceğini söyler. Hazreti Musa yanındaki gençle beraber yola çıkar. O da onun ona hizmet eden gençtir. O da Allah'ın Resullerinden bir Resuldür yalnız. Beraber yola çıkıyorlar. Hz. Musa dedi ki iki denizin birleştiği yere kadar yürüyeceğim, gideceğim. Beraber yola çıktılar. Derken oraya vardıklarında bildir tabi Allah ona bir işaret veriyor. Beraber götürdüğü, kafasında yiyeceği balık ne zaman dirilse, balık veya balıklar ne zaman dirilirse, orada o zatı bulabileceğini söylüyor. Bunların her biri bir mana ifade ediyor yalnız. Orada dinlenirken pişmiş balık diriliyor, denize doğru akıp gidiyor. Beraberinde olduğu Zat onu görüyor ama Hz. Musa görmüyor. Aslında beklemeleri gereken yer orasıymış. Orada görüşmeleri lazımmış. Sonra bayağı bir yürüyorlar. Uzun bir süre daha. Hz. Musa arkadaşına o kahvaltımızı getir. Bayağı yorulduk diyor. O anda o da hatırlıyor ki daha önce istirahat ettiği yerlerde balık dirilmişti. Denize doğru akıp gitmişti yalnız. Yürümüşti. Diyor ki, o kayanın dibinde oturduğumuzda, dinlediğimizde, ben söylemeyi unuttum, balık virüldü, denize doğru gitti, denize girdi balık. Mutlaka onu şeytan bana unutturdu söylememi dedi, çok acayip bir şekilde yürüyüp gitti denize diyor balık. Hazreti Musa diyor ki, işte bizim beklediğimiz yer orasıydı. Orada beklememiz gerekirdi, aradığımız yer orasıydı. Tekrar izlerini, geldiği yolu takip ederek, gerisin geri aynı yere geldiler. Kurumuz oradaydı. Allah ona kurumuz diyor. Katından elim verdiğimiz kurumuz, ona ilim vermiş, ona katımızdan rahmet vermiştik. Ona katımızdan ilim öğretmiştik. Bu bir müşid kamil. Bir peygamber bir müşid-i nasıl tabi olur? Bu manevi bir durum. Bu zahiri de zaten Allah'ın anlattıkları hepsi manevidir. Yani zahiri olarak bir peygamber kadar ilmin olsa da manevi ilmi tahsil etmen lazım, öğrenmen lazım demektir. Manevi başka, zahiri başkadır. Musa o kurumuza dedi ki Allah'ın sana öğretmiş olduğu o hakikatlerden, ilimden o sır ilimlerinden, benim bilmediğim ilimden bana öğretmen için ben sana tabi olayım mı dedi. Sana tabi olmak istiyorum. Beni kabul eder misin dedi. O zat kul dedi ki sen benimle beraber olmaya sabredemesin dedi. Bu başka bir şey yani. Yani sen Allah'ın vahyini söylüyorsun, emrini söylüyorsun. Bu manevi elim başka bir şeydir. Sen benimle beraber olmaya sabredemezsin. Buna gücün yetmez dedi. Çünkü iç yüzünü bilmediğini bir şeye sabretmen mümkün değil. Yani ben bir şeyler yaparım. Zahiri olarak o sana ters gelir. Ters gelmesi de doğrudur. Çünkü sen zahire bakıp hekim vereceksin. Ama ben perdenin arkasındaki işi bildiğim için... Bu durumda bu sana ters gelir yalnız. Onun için. iş yüzünü bilmediğini bir şeye sabretme zordur. Bu imkansızdır. Buna sabredemesin dedi. Musa dedi ki, inşallah Allah'ın dilemesiyle, inşallah diyor yalnız. İnşallah demeden olmuyor. Beni sabırlı bulacaksın. Ben buna sabrederim. Yeter ki ben bunu öğreneyim, ben buna sabrederim Ben buna sabrederim dedi. Hiçbir işinde sana karşı gelmem dedi. Bu dervişi anlatıyor yalnız. dervişin mürşide olan teslimiyetini anlatır burada. Hiçbir işinde sana karşı gelmem. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Sabredemezse o manevi bilgiyi alamaz. Hikmeti alamaz. İşin hikmetini kavrayamaz çünkü. O zat dedi ki eğer bana tabi olacaksan bana hiçbir şeyi sorma. Ben sana bir şeyi anlatmadıkça bu niye böyle, bu niye şöyle deme yalnız. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde neyi, niye yaptığımı söylerim. Onun için eğer bana tabi oluyorsan bana hiçbir şey sormayacaksın. Hz. Musa kabul etti bunu. Sonra kalkıp gittiler. Beraber yürümeye başladılar. Hz. Musa Allah'ın katından ilim verdiği o zat dedi Hz. Musa ile beraber olan arkadaşı. Nihaya geldiler, bir gemiye bindiler. O zat gemiyi yaraladı, deldi. Gizliden, fark ettirmeden gemiyi deldi. Hz. Musa gemiyi niye deldin dedi. Yani içindekilerini boğmak için mi gemiyi deliyorsun deyip hemen itiraz etti. Çünkü yanlış bir şey, yani gemiyi gidiyor, herkes içindir, gemiyi deliyor. Hem de kimseye fark ettirmeden, dedi ki bu çok yanlış bir şeydir, gemiyi delmek. O zatlığına dedi ki ben sana söylemiştim, benimle beraber olmaya sabredemezsin demiştim. Ben sana bana itiraz etme demiştim. Ben sana bir şey söylemedi için sen bana soru sorma demiştim, bak itiraz ediyorsun dedi. Hazreti Musa dedi ki, unuttuğumdan dolayı beni hesaba çekme. unuttum. Yani bir anda böyle unutup böyle söyledim. Onun için bana işimde zorluk çıkarma dedi. Ben öğrenmek istiyorum, sana tabi olmuşum, unuttum. Tamam dedi. Tekrar yola devam ediyorlar. Evet, bayağı bir yol yürüdüler. Sonra oyun oynayan çocuklar buldular. Kıbrı Aleyhisselam bu çocukların içinde bir tanesini çağırdı yanına, kenara alıp, çocuğa bir tokat atıp, çocuğu öldürdü. Hazreti Musa dedi ki, Kısasa kısas olmadan, bir can karşılığı olmadan, günahsız bir çocuğu nasıl öldürdün? Bu gerçekten dehşetli bir şeydi dedi. O zat yine ona söyledi, ben sana benimle beraber olmaya sabredemezsin dememiş miydim? Bak sabretmiyorsun, edemiyorsun. Hz. Musa dedi ki, tamam bir daha sana itiraz etmeyeceğim. Eğer bir daha itiraz edersem, artık benimle senin arandaki iş bilsin, arkadaşlarımız bilsin. Bu sefer de afet, bir dahaki sefer eğer yaparsam, son olsun. Yine, yani ben farkında olmadan yaptım dedi. Eğer bir daha itiraz edersem, ben artık mazerete beyan etmem, artık mazeretim de olmaz. Demek ki gerçekten sabredemiyormuşum. Sonra kalkıp gittiler, yürümeye devam ettiler. Nihayet bir memleket halkına geldiler. Onlardan yemek istediler. Bir beldeye geliyorlar, bir köy ehlinde yemek istiyorlar. Tabii ki Allah'ın takdiri öyle. Onlara yemek vermiyorlar. Hızır Aleyhisselam orada bir duvar vardı bu duvarı tamir edeceğiz dedi Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam'a. Kolları sıvadı, Hızır aleyhisselam bana yardım et deyip duvarı, yıkılmış duvarı düzeltti, yapmaya başladı. Hem onlar onlara yemek vermemişler, hem oradaki birine yardım ediyor, duvarı yapıyor. Musa aleyhisselam ona dedi ki, bunlar zaten bize yemek vermedi, eğer isteseydin bir yemek karşılığında bunu yapardım, bak açız dedi. Ozat okul dedi ki işte bu senin son şansındı. Bak yine itiraz ettin. Artık e, ikimizin arası ayrıldı. Artık sen bu işi sabre demeyeceğini ispatlamış oldun. Şimdi bunların neden yaptığını sana bir bir söyleyeyim. Önce gemiyi söyleyeyim dedi. Gemi denizde çalışan yoksul kimselerindi. O sahilde, geminin varacağı yerde, her sağlam gemiye el koyan bir hükümdar vardı. Onu gasp ediyor. Sağlam her gemiyi gasp ediyordu. Ben onu kusurlu yaptım ki, onu gasp etmesin, o yoksul insanlar ondan ekmeğini çıkarmaya devam etsinler. Onun için gemiyi deldim ki, kusurlu olsun, o, onu gasp etmesinler diye yaptım. Gelelim o çocuğa, o erkek çocuğunu öldürmeye gelelim. Onun anası, babası mümin kimselerdi. Onun anasını, babasını küfre düşürmesinden endişe ettik. O, salih olmayan bir evlat. Yani büyürse, salih olmayan bir evlat olur. Bununla beraber anasını, babasını da küfre düşürme tehlikesi vardı. İstedi ki Allah bunun yerine ondan daha gayrı, daha temiz bir evlat versin. Hem de o evlat anasına, babasına karşı merhametli olsun. Bunu yaparken çocuk olarak öldüğü için onu cennete göndermiş olduk. Hem kafir olmadı, hem anasını, babasını da küfre sokmadı. Hem kendisi kurtuldu hem anası babası kurtuldu. Bir de Allah onlara salih bir evlat versin diye yaptık. Gelelim o duvara. O duvarda iki yetim çocuğumdi. O duvarın dibinde babalarının hazinesi vardı. Oraya hazine görmüştü babaları. Evlatlarına kalsın diye. Ama babaları salih bir zattı. Babası öyle dua etmiş, babasının duasıdır bu. Rabbin istediği ki o çocuklar büyüsün, rüştlerine ersinler. Ondan sonra o hazineyi, defineyi ondan sonra çıkarsınlar, onu öyle kullansınlar. Bu Rabbinin bir rahmetiydi, onlar için bir rahmetiydi. Son sözü söylüyor. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. Ben bunları ki, evet. öyle kafama göre, kafama estiği için bunu yapmadım. Rabbim emretti onun için yapıyorum. Neyi emrettiyse ben onu yaparım dedi. İşte tahammül edemediğin, sabredemediğin işlerin tevhili budur dedi. Buradan neyi anlamak gerekiyor? Elbette ki hatta bu ayetleri e, Resulullah Efendimiz vesselam okurken keşke Muşak kardeşim biraz daha sabretseydi o Allah'ın katından elin verdiği kul da biraz daha bir şeyler yaşasaydı, biraz daha dinleseydi bir şeyler. Elbette ki daha sonra Hz. Musa öğrenmiştir. Bu bütün peygamberler için bu böyledir. Onların da bir yolculuğu vardır, bir manevi yolculuğu vardır. Bütün peygamberler için, Allah her biri için öyle söylüyor. Hz. Musa için seni güzel bir denemeden geçirdik. Medyen'de. 10 sene boyunca Şuhayb Aleyhisselam'a ne yapıyor? Çobanlık yapıyor. O yetmez. Yani bir anda sen peygambersin deyip ortaya çıkmıyor. Allah peygamberlerini yetiştiriyor çünkü. Bu da yetiştirmenin başka bir şeyi. Ama nasıl bir ilme sahip olursa olsun, mutlaka o nefis terbiyesinden geçmiş olması gerekir. Teslim meselesi. Allah'a teslim olma meselesi. Allah'a teslim olmadan önce Allah'ın rızasını istiyorsa, mesela... Allah ona söylüyor, git okulum, sana öğretecek diyor. Sana katından verdiğim ilmi öğretecek diyor. Okulunda şartı var, bana itiraz etmeyeceksin diyor. Her ne yaparsam yapayım, ben sana söylemediği şey bana soru sormayacaksın. Bana itiraz etmeyeceksin diyor. Her defasında itiraz ediyor. Oysaki madem ki öğrenmek istiyordun, niye itiraz ediyorsun? Bir kul olarak itiraz etmek doğrudur. Zahiri hükme göre itiraz etmek doğrudur. Ama eğer biri Allah'ın cemalini müşahede etmeyi dilemişse, Rabbinin katındaki ilmini öğrenmek istemişse, hikmeti öğrenmek istemişse, bütün alemleri bir anda seyretmek istiyorsa, Allah'ın neden, niçin onu yaptığını öğrenmek istiyorsa, o itiraz etmemelidir. Sıradan bir kul itiraz eder. Biri yanlış yaptığına bu yanlıştır diyebilir. Ama bir demiş bunu yapamaz. Hikmeti bu. Yoksa böyle biri çıkıp kafasına göre bunu tevil etmeye çalışsın. Sen bunu tevil edemezsin diyor. Allah her şeyi apaçık söylüyor çünkü. Ama birinin bu ayetleri anlayabilmesi için mürşidi bilmesi gerekir. Mürşide tabi olan Allah'ın katındaki ilme sahip olman, müridi irade eden müridi anlam bilmesi lazım ki ayetin ne söylediğini anlamış olsun. Yoksa anlayamaz. Evet. Bununla beraber buraya bakarken ne kadar deriş olduğumuza da bakacağız yalnız. Size en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi dedi Allah? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Halbuki onlar iyi işler, güzel şeyler yaptıklarını da zannederler. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar edenler, ciddiye almayanlar, yalan sayanlar. Onlar Allah'a kavuşmayı, likayı yalan sayanlardır. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın cemalini müşahede etmeyi yalan sayanlardır. Onların amelleri boşa gitmiştir. Artık biz kıyamet günü onlar için terazi tutmayız. Böylece onların cezası cehennemdir. Sebebi onların Resullerimle alay etmelerinden dolayıdır. Ayetlerimle alay etmelerinden dolayıdır. Onlara karşı nankörlük yapmalarından dolayıdır. Bununla beraber iman edip salih amel işleyenler içinde Firdevs cennetleri vardır. Onların konaklama yeri Firdevs cennetidir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar, oradan ayrılmak istemezler. Rabbinin kelimeleri, denizler mürekkep olsa, gene Rabbinin kelimeleri tükenmez, denizler tükenir ama o tükenmez. Bir o kadarını getirsen gene tükenmez. Ayetleri ne kadar açıklarsan açıkla, sonsuz bir deryadan bir damla misali açıklamış olursun. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Allah'ın bana vahyettiğine uyarım. Allah bana vahyediyor, onun vahyine uyarım. Allah'ın bana vahyettiğine uyarım. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Kim ki Rabbine kavuşmayı istiyorsa, Rabbine vasıl olmayı istiyorsa salih amel işlesin. Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Allah bizi cemalini isteyenlerden eylesin. Amin. Rabbinin lihasını, Rabbine mülaki olmayı, Rabbiyle beraber olmayı isteyenlerden eylesin. Amin. Rabbine kavuşmayı isteyenlerden eylesin. Amin. Salih amel isteyenlerden eylesin. Amin. Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak koşmanlardan eylesin. Amin. Allah bizi kendi kendine zulmedenlerden eylemesin. Amin. Ameli boşa gidenlerden eylemesin. Amin. Kendi kendini kandırıp, güzel işler yaptığını izan edip, ameli boşa gidenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi ayetlerini, vahyini inkar edenlerden eylemesin, Amin. yaran yanlardan eylemesin, Allah'ın ayetlerini hafife alanlardan eylemesin, Allah'ın ayetlerini dinlediği halde işitmemiş gibi yapanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi dostlarıyla beraber eylesin. Amin. Hz. Musa ile bir kul kasasında itiraz etmeyenlerden eylesin. Allah'ın katından verdiği bilgiyi öğrenmiş olarak yanından ayrılanlardan eylesin. Amin. Rabbinin hikmetini, muradını anlayanlardan eylesin. Amin. Yeryüzünde Allah'ın böyle kullarının olduğunu unutmayanlardan eylesin. Amin. Bir peygamber kadar bilgisi olsa da, manevi ilmi, bilgiyi öğrenmek için mutlaka Allah'ın katından ilim verdiği bir kimseye muhtaç olduğunu unutmayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi bunu inkar edenlerden eylemesin. Amin. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olur ki Allah bizi mülkülerden inkar edenlerden eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.